Allah'ın bize bildirdiği gibi, Allah'ın bize öğrettiği gibi, Resulullah'ın öğrettiği gibi kardeşliği öğrenmeye çalışacağız, anlamaya çalışacağız. İnşallah beraber öğreniriz, anlarız, iman ederiz, onu aklağa dönüştürür, amele dönüştürür, gereğini yapar, yerine getiririz inşallah. Ağzıb Allah'ımdan şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Ve atesimü bıhablillahi cemia. Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine topluca. Sımsıkı sarıl. Ve la teferraklu. Parçalanmayın. Bölünmeyin. Ayrılmayın. Allah'ın ipine hep beraber topluca sarılın. Sım sıkı sarılın, ayrılmayın. Allah'ın ipi Allah'ın kitabidir, Kur'an'dır. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in sünnetidir, hayatidir, yaşama biçimidir. Allah birbirinizden ayrılmayın dedi. Ne üzerinde birbirinizden ayrılmayın. İpi bırakmayın dedi. Ne olursa olsun ipi mutlaka tutun dedi. İp Allah'ın vahyi Allah'ın ayetleriydi. Yani sorun ne olursa olsun ayrılık sebebi, tefrika her ne olursa olsun mutlaka onu Kur'an'a, Allah'ın kitabına arz edin. Allah neyi söylüyorsa hep beraber onu kabul edin. Emrini uygulayın, gerekeni yapın. Eğer Allah'ın ayetini kabul etmezsen ipi bıraktın demektir. Sonuç ne olur? Birbirimizden ayrılmış oluruz. Allah'ın ipini bırakmış oluruz, birbirimizden ayrılmış oluruz. Bu neye sebep olur? Tefrikaya, ayrışmaya, farklı düşünmeye, farklı konuşmaya götürür bizi birbirimize düşman oluruz. Konuşmamamız gereken şeyleri konuşmaya başlarız. Birbirimiz hakkında yani birbirimizi eleştiririz, çekiştiririz, yereriz, kötüleriz. Niye? Allah'ın ipini bıraktık ondan. Allah'a uymuyoruz demektir bu. Çekişme olunca, ayrılık olunca, tefrika olunca, bölünme olunca eleştiri olur, çekiştirme olur dolayısıyla Allah'ın ipini bırakmış oluyoruz Allah bunu yapmayın dedi parçalanmayın, bölünmeyin hep beraber Allah'ın ipine sarılın, Allah'ın vahyine sarılın Allah neyi emretmişse ona sarılın Allah'ın sizin üzerinizdeki nimeti hatırlayın Unutmayın. Onu birbirinize hatırlatın, göz kuru, zikredin. Onu birbirinize hatırlatın. Hangi nimet? İlkuntun e'daem. Siz daha önce birbirinize düşmandınız. Bu özel olarak Resulullah Efendimiz'in Sahabesine Söyleniyor Dolayısıyla kıyamete kadar Bütün insanlara, insanlığa söylenmiştir <gülüyor> Allah sizin kalplerinizin arasına Ülfet verdi, yakınlık verdi Sevgi verdi Sizi birbirinize sevdirdi Bizi birbirimize sevdire neydi? Allah'a iman Sahabeyi birbirine sevdiren, düşmanken birbirlerini imandan dolayı sevince kardeş oldular. Eski düşmanlıklarını attılar, sildiler. فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Allah'ın nimetleri sayesinde. Aynı şekilde biz de Allah'ın nimeti sayesinde kardeş olmuşuz. Hep beraber Allah yoluna girmişiz, hep beraber Allah'ın rızasını istiyoruz, Allah'ın dostluğunu, cemalini istiyoruz, yakınlığını istiyoruz, ahiretimizi istiyoruz. Bu nimet sayesinde biz de kardeşler olmuşuz. Öyle olması gerekir. Bu sevgiyi bize veren Allah'tır. Bu yakınlığı bize veren Allah'tır. Ülfet aynı zamanda Allah'ın lütfi demektir. Allah lütufta bulunmuş. Allah'ın nimetleri sayesinde buyurdu zaten. Allah lütufta bulunmuştur. Allah bir kuluna lütufta bulunduğunda hangi lütuftur bu? Kardeşlik lütfi. Birbirimizi kardeş bilme, kardeş olarak sevme lütfidir bu. وَكُنْتُمْ ala Şefa Hufretin Minnar Ve enkavakum Minha Siz daha önce bir ateş çukurunun Tam kenarındaydınız Evet Allah oradan Sizi kurtardı Her birimiz aslında kendimize baktığımızda Ateş çukurunun Kenarındaydık Her an Düşecekmiş gibi Her an şeytan ayağımızı kaydıracak gibi bu ateş çukuru bizim yaşadığımız hayattır eğer bilmediysek anlamadıksa iman etmediysek her an ayağımız kayabilir bir parça birazcık imanımız olabilir inanmak diye ama ama Şeytan öyle bir yerden ayağı kaydırıyor ki hiç kimse onu tutamaz. Her birimiz kendimize baktığımızda eğer Allah'ın nümeti olmasaydı, Allah'ın lütfü olmasaydı o ateş çukurunun kenarından kurtulmamız mümkün değildi. Kendi kendimizi kandırırdık. Son ana geldiğimizde Perde açılınca her şeyi anlardık ama iş işten geçmiş olurdu. Dolayısıyla bizi kurtaran olur. Eğer bizi kurtardıysa Allah'ın ipine sarıldığımız içindir. Sarıldığımızdan dolayıdır. Sarılmıyorsak, parça parça oluyorsak kardeş olamamışız demektir. Elbette ki bir beşer olarak insan birbirine kızabilir, birbirinden kırılabilir, bu değil. Mesela sahabe birbirine kızdığında onlar da beşer, onlar da birbirine kızıyordu. Hemen sahabeden biri oradan uyarır. Neyle uyarıyor? Biri orada la ilahe illallah diyor. Öteki orada la ilahe illallah diyor. Hemen onlar aklını başına topluyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet sahibi yoktur, kudret sahibi yoktur, mülkün sahibi yoktur. Dolayısıyla her anda imtihanat tabi tutan Allah'tır. Her biriniz imtihandasınız, kendinize gelin, aklınızı başınıza toplayın diye bu kelimeyi söylediğinde onlar bunların hepsini birden anlıyordu. Onlar da hemen tövbe edip hemen istiğfar ediyordu yani bir kardeşa esnasında bir sorun sıkıntı yaşandığında iki kişi tartıştığında veya orada sahabenin söylediği söz La ilahe idi. ona imanını hatırlatıyor kardeşini Allah için sevmesi gerektiğini hatırlatıyor <gülüyor> kezalike yebeyyunullahu lekum Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki açıklıyor ki la'allakum tehtedud hidayete eresiniz. hidayeti bulasınız Allah'ın ipine sarılasınız birbirinize kardeş olasınız bölünüp parça parça olmayasınız eski haranenize dönmeyesiniz Ebu Zer, sahabeden Ebu Zer Hazretleri Bilal'la alay etmişti. Bir kızgınlık anında kara kadının oğlu demişti. Evet, Resulullah Efendimiz bunu duyunca evet, çağırdı ikisini. Ebu Zer'e buyurdu ki ben sende ve senin bu sözünde cahiliye halini görüyorum yoksa siz iman etmemiş miydiniz sizde o cahillik halini bırakmamış mıydınız sahabe anlatıyor Ebuzer mescidin kapısı önünde durdu yere yattı yüzünü yere koydu yemin etti Bilal o kara ayağıyla yüzüne basmadan buradan kalkmayacağım tövbe ediyor. Tövbeyi, tövbesini böyle yapıyor. Tabi Bilal geldi, zaten yapmadı onu. Yani zorla kaldırdı onu. Hakkını helal ettiğini söyledi, kaldırdı onu. Eğer öyle olmazsa, cahiliye hali olur. Birbirimizi küçümsersek, alaya alırsak, dalga geçersek bu yakışmaz. Bu cahiliye halidir. Arametidir. Bu Allah'ın ipini sımsıkı tutmak, sarılmak değil Allah'ın ipini bırakmaktır çünkü. Bu aynı zamanda parçalanmaktır, bölünmektir. Allah'ın kendimize onlara verdiği nimeti unutmaktır. Kardeşlikle ilgili birkaç ayeti okuyacağız sadece. اِنَّ <Sessizlik> مَا Muhakkak ki müminler sadece yalnız kardeştirler. Ve ıslahu beyne Öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Sulh edin. Yani barıştırın onları. Gönüllerini ıslah edin, aralarını ıslah edin. Onları barıştırın. Onların arasını düzeltin. Onları birbirine sevdirin. Birbirine yaklaştırın. Fettakullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah bunu böyle emrediyor. Eğer sen muttakı isen, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul ediyorsan, Allah'a karşı sorumluluğunu böyle yerine getir. Müminlerin arasını düzelt. İslah et. Barıştır. Onları birbirine sevdir. La allakum turhamun. Eğer böyle yaparsanız Allah'ın rahmetini erersiniz. Allah sizi rahmetinin içine aldır, rahmetiyle size muamele eder. Eğer böyle yapmazsanız Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsınız. Kardeşlerinizde rahmet etmediğinizden dolayı. Baktığımızda ben müminim, ben Müslümanım diyenler hem de böyle kendini alim zannedenler, kendini şeyh zannedenler kendini milletin imami zannedenler, önderi zannedenler işleri güçleri birbirini taşlamaktır. Birbirlerini yermektir, küçümsemektir, hafife almaktır. Sanki onun kardeşi değilmiş gibi gibetini yapar, dedikodusunu yapar, onu küçük düşürmeye çalışır. Küçük düşürmeye çalışırken bunu ibadet olarak yapar. Falanca alim böyle yaptı değil, onu küçümser, ibadet yaptığını zanneder. Ben diyor size doğruyu öğretmek için söylüyorum. Söylediği hata hata değildir. Eğer beşeri bir hataysa herkesi hata işleyebilir. Kata işlendiğinde Allah böyle mi emrediyor? Yoksa kardeşinin hatasını ört mü diyor? Bakıldığında onların gerçekten mümin olmadığı hemen anlaşılır. Ya da bakıyorsun bir tek kendini, kendi cemaatini, kendi tarikatını, kendi mezhebini, kendi yolunu müminlerden, Müslümanlardan kabul eder, gerisini kabul etmez. Onlardan ise kabul etmez. İstediği kadar takva sahibi olmuş olsun, mümin olmuş olsun hatta veli olmuş olsun fark etmiyor. Onlardan değilse kabul etmiyor, edemiyor. Allah'ın ipine sarılmamış. Allah'ın emrini yerine getirmiyor demektir. Kardeşlerini arasını bulmak yerine bozmayı tercih ediyor. Tefrika yapıyor. Kaberi yok, şeytanın vazifesini yapıyor, şeytanın işini yapıyor. Aynı şey gıybet etmek için de geçerlidir. Küçük olsun, büyük olsun. Biri Allah'ın ipini bıraktığında şeytanın peşinden sürükler. Bakıyorsun kardeşini çekiştiriyor. Çekiştirmeden rahat etmiyor hatta. Çekiştirmek ona muhabbet veriyor. Şeytanın verdiği muhabbet. Zevk veriyor ona. Şeytan zevk. Evet. Ayet devam ediyor. Ya Yehel Zine ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, La yaschar <gülüyor> kawmin min kawu, sizden bir kavim başka bir kavimle alay etmesin, onları küçümsemesin. Onların gıybetini yapmasın, çekiştirmesin onları. es en yekulu hayden minhum. Nereden biliyorsunuz buyurdu? Belki o alay edilenler, çekiştirilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Nereden biliyorsunuz? Seni alay ettiğin senden daha hayırlıdır belki. Onu biliyor musun? Bilmiyorsan onu. Bu hükmü verecek olan Allah'tır çünkü. Senin işin başka bir kavmi, başka bir cemaati, başka bir mezhebi, tarikati, yolu çekiştirmek, onunla alay etmek değil ki. Sen Allah'ın ipine sarıl. Sen Allah'ın vahyine sarıl, Allah'ın ipine sarılmaya davet et. Senin işin bu. Başkasını çekiştirmek, eleştirmek, alay etmek, yermek değil derim. ولا نساء Bir kısım kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Onları çekiştirmesinler. Asan yakunna hayren min hunna. Nereden biliyorlar? Belki o alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır Allah katında. Onların hesabını onlar mı görüyor? Onlar mı hüküm veriyor Allah adına? Alay ediyorlar. Eğer alay ediyorlarsa Allah adına hüküm vermişler demektir. Hüküm vermesenler alay edemezler. وَلَا تَلْم۪يزُ اَنْفُوْسَكُمْ Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi yermeyin. وَلَا bezu بِنْ El-kab. Birbirimizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirimize lakab takmayın. Allah. Bi'sel ismul fısuku ba'del iman. İmandan sonra fasık olmak. Fasık ismiyle isimlenmek ne kötü şeydir. Yani iman ettikten sonra fasık olmayın. ve men lem yetu, kim tövbe etmezse bu halinde eleştirmekten, alay etmekten ister bir kavim bir kavimle alay etmesi olsun, ister bir kişi bir kişiyle alay etmesi olsun, ister bazı kadınlar, bazı kadınlarla alay etmekten onları çekiştirmekten eğer tövbe etmezlerse ve ulaike humuz zalimun işte onlar Zalimlerin ta kendileridir. Ayet devam ediyordu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini iddia edenler. Eğer müminseniz, eğer gerçekten iman etmişseniz, şöyle yapmanız lazım yani. İşte ne bu kesiren minezzen. Zandan çokça sakının zandan kaçın, çokça içtinaf edin. Yani ondan firar edin. Kaçının. Zanda bulunmayın. Yani bence bu böyledir. Zanlıma göre şu şöyledir. Kötü zanda bulunmak. Ondan kaçın, sakının. İnne be'de zenni is zanın bir kısmı günahtır. İyi olan zan değil ama kötü olan zan günahtır. Böyle bir zandan kaçının Bela tecessesû casusluk yapmayın. Birbirinizin hatasını, kusurunu, yanlışını, günahını araştırmayın. Allah buna casusluk dedi. Birbirinizin Casusluğunu yapmayın. Hatasını araştırmayın. Niye? Seni ilgilendirmiyor da ondan. Onun anali ona aittir. O hesabını verecek. Sen değil. <gülüyor> Birbirinizin gıybetini yapmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın özellikle Allah bir de kadınları özel olarak zikretti. Bayan kardeşlerimiz, eğer bizi dinliyorsa Allah'ın kendilerine ne söylediğini iyi anlamaları lazım, doğru anlamaları lazım. Kim bu halden tövbe etmezse Allah onlara zalimlerin ta kendisidir dedi. Bu fasıklıktır dedi. Mümin isminden sonra mümin olmuş biri o imanından sonra, mümin olmaktan sonra fasık olması ne kötü şeydir dedi Allah. Böyle yapmayın dedi. Yaparsa ne olur? Kendine zulmetmiş olur, zalimlerden olmuş olur, fasık olmuş olur. Evet. Birbirinizin hatasını, usulünü araştırmayın, günahını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. اَيُحِبُوا اَحَدُكُمْ en يَاكُلَ لَحْمَ Sizden biri ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi? Onun etini yemeyi seviyor musunuz? Tabi ondan tiksindiniz. Ölmüş bir kardeşinizin etini yemekten fiksiniyorsunuz. Ama bu ölmüş bir kardeşinizin etini yemektir. Hatta ölmüş bir kardeşinizin değil, bir kardeşinizi öldürüp onun etini yemektir. Yani cinayet nasıl öldürmüş oluyor? Manevi olarak öldürmüş oluyor. Eğer birini eleştiriyorsak birinin yanında bunu yapıyoruz. Gıybetini yapıyorsak onu küçümsüyorsak onu kötülüyorsak birinin yanında bunu yapıyoruz. Onun gönlündeki yerini ne yapmış oluyoruz? Bozmuş oluyoruz. Onun gönlünde onu aşağıya indirmiş oluyoruz, manevi olarak onu öldürmüş oluyoruz ve onun etini yemiş oluyoruz. Vettekullah Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah'ın emrettiği gibi yapın. Allah'ın yasakladığını yapmayın. Allah'ın sevmediğini yapmayın. Eğer müminseniz müminlerin tiksilmesi gereken bir halde bulunmayın. Birbirinizin etini yemeyin kardeşinizin etini yemeyin. İn Allah tevvabur rahim. Eğer tövbe ederseniz Allah tevvab ve Allah müminleri anlatıyor. Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Onların ihtiyacı olduğu halde. Evet. Kim nefsinin hırsından, cimriliğinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Saadete erenler onlardır. Kendi kardeşini kendi nefsine tercih edenler. Onlar dua ederken evet Rabbimiz kardeşlerimizi magfiret et. Bizden önce geçenlerin de günahlarını magfiret et onlara karşı gönlümüzde herhangi bir kin bırakma bir ağırlık bırakma ya Rabbi derler Allah müminlere karşı, iman edenlere karşı rauf ve rahimdir Allah günah ve düşmanlık etmek için birbirinizle yarışmayın. Eğer biri birini eleştirip çekiştiriyorsa, öteki de ona katılıp aynı şekilde o da eleştirip çekiştiriyorsa, günah ve düşmanlık üzere birbirleriyle yarışıyor demektir. Yardımlaşıyor demektir. Yardım ediyor. Eğer biri ötekini çekiştiriyorsa, rahat ne dememiz gerekir? Kardeşimin etini bana ikram etme. Herkesin bizi böyle tanıması gerekir. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir dedi. Eğer günah ve düşmanlık üzere birbirinize yardım ederseniz, yardımlaşırsanız Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Resulullah Efendimiz buyururdu Aleyhissalatu vesselam: Kim bir kardeşiyle alay ederse Alay ettiği o konu, onun başına gelmeden, Allah onu ona yaşatmadan, onun ruhunu almaz. Asla bu nasihati unutmuyoruz. Eğer bir konuda biriyle alay ediyorsak, mutlaka Allah onu bizim başımıza getirir ve bize yaşatır onu. Bu Allah'ın azabıdır. Allah'ın azabı çok şiddetlidir, bu demektir. Karşılığını verir sadece, ona tattıracak. Allah mümin erkeklerde, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir buyurdu. Onlar iyiliği emreder, kötülükten men eder. Yani emri bil ma'ruf nehyi enil münker yaparlar. Namazı ikame ederler, zekati verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah onları rahmetinin içine alacak, rahmetiyle onlara muamele edecek ki Allah aziz ve hakimdir. Allah'a iman etmeyenleri sevdiğini göremezsin dedi. Allah'a iman etmeyen, Allah'a itaat etmeyen kimseleri sevdiğini göremezsin buyurdu. İman edenler, Allah'a ve ahirete iman edenler Allah'ı sever, Allah için sever. Allah'ı sevmeyeni sevmezler. İman etmeyeni sevmezler. ''Eğer onlar Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyorsa, müminler onları sevmez.'' dedi. Hatta buyurdu ki, isterse onlar babaları olsun, evlatları olsun, kardeşleri olsun, aşireti olsun, kavmi olsun, ırkı olsun, onlar onları sevmezler, sevemez. Allah'ı seven, Allah için sever. Allah'ı sevmeyen, Allah'a ve Resulüne muhalefet edenleri sevmezler dedi. Niye? Onlar Allah'a ve ahirete iman etmişler buyurdu. Çünkü onların kalplerine iman yazılmıştır dedi. Allah onların kalbine imanı yazmıştır. Seven onun gönlünde yani iman yer etmiş, yazılmış. Onun için imanıyla seviliyorum da sevince, mümin olarak sevmiş oluyor. Allah'ı sever. Allah için sever. Allah'ı seveni sever. Ama Allah'a ve Resulüne saygı göstermeyen, itaat etmeyen veya saygı göstermeyenleri sevmez. Evet. Allah onları ebediyen cennete koyacak. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Buyur. İşte. Allah'ın tarafında duranlar, Allah'a yardım edenler bunlardır. Kurtuluşa erenler, saadete erenler de onlardır yine buyurdu. Birbirlerine kötülük yolunda yardım edenler, yanlış yolda birbirlerine yardım edenler de onlar da şeytanın arkadaşlarıdır dedi. Yanlışta birbirlerini desteklerler ve onlar birbirinin yakasını da bırakmazlar. Şeytan onların yakasını bırakmaz. Niye? Birbirlerini desteklemişler, arkadaş olmuşlar. Arkadaşları onlardan ayrılmaz. Onlar yakasını şeytanın elinden kurtaramaz dedi. Allah nasihat ediyor. Tercih nedir diyor yani. Allah Hazreti Adem'in çocuklarını Habil ile Kabil'i anlatırken de Kabil'in nefsi onu, kardeşini öldürmeye sevk etti. Şeytan dürtüyor. Neden? Kardeşini haset ediyor. Kıskandıyor yani. Kıskandığı için şeytan, nefis, onu, kardeşini öldürmeye sevk etti. Buyuruyor. O da şeytana uyudu. Nefsine uyudu, öldürdü. Hasedenden dolayı. Allah kardeşinin kurbanını kabul etmiş 12'ini kabul etmemişti kardeşi Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder demişti o da seni öldüreceğim demişti aynı zamanda Allah müminleri anlatıyor iki peygamber çocuğu sözde iman etmiş sözde Allah'a kurban veriyor eğer biri Müminler tarafından seviliyorsa, bakıyorsun öteki yolda haset ediyor. Niye? Ben buna layıkım diyor. Tıpkı Kabil gibi, elinden gelse öldürür. Eğer onu zahiri olarak öldürmeyi beceremiyorsa, manevi olarak öldürmeyi tercih eder. Başlar eleştirmeye, başlar çekiştirmeye, başlar yermeye. Manevi olarak öldürüp etini yiyor, haberi yok. Tıpkı kabul gibi yapıyor demektir. Hani sen kardeştin? Hani müminler kardeştin? Hani sen Allah'ın ipine sarılmıştın? Allah kıyamet günü o gün kişi anasından, babasından, kardeşinden, evladından kaçar dedi. Kim kaçmıyor? Mütakiller hariç. En candan dostlar bile birbirine düşman olur. Mütakiller hariç dedi. Allah cennete girenleri anlatırken onların göğsünden kini, hasedi, gönlündeki ağırlığı müminlere karşı, insanlara karşı, gönlünde her ne ağırlık varsa onu söker, atarız dedi. Onlar kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar dedi. Cennet ehlinin hali neymiş? Gönlündeki kini evet, temizlemiş. Ağırlığı temizlemiş. Yani kardeş olmuşlar. Kardeşler olarak buyurdu. İhvanen ala sürülün mütekabilin. İhvan. Kardeş. Burada kardeş olanlar gönülleri cennet olmuş, cennete layık olmuştur. Ötekileri Allah onların kalbinden onu atıyorsa, o azabını çekti orada. Cezasını çekti. Son nefeste çektiği, kabirde çektiği, kıyamet yerinde çektiği, cehennemin içinden sırattan geçerken çektiği onu. Çekmeden olmaz. Temizlenmeden olmaz çünkü. Eğer hesapsız gitmek istiyorsa cennete, şimşek gibi geçmek istiyorsa sıratı ne yapması lazım? Gönlündekini temizlemesi gerekir. Nefsini tezke etmesi gerekir. evet kardeş olmak zor bir şey değildir bunun tek bir karşılığı vardır iman Allah'ı seviyor musun? evet Allah böyle seviyor Allah'ın sevdiğini sen de sevmen gerekir Allah kardeş olun dedi, bir olun dedi beraber olun dedi, hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi tek kelimeyle iman edin, imanınız imanı sevsin dedi İmanınız Allah için sevsin dedi. Bu bir iman meselesi. Sevmek iman meselesidir. Kardeş olmak, Allah'ın ipine sarılmak iman meselesidir. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye vesselam kim din kardeşinin aybini ürterse Allah da dünya ve ahirette onun aybini, onun kusurunu örter. Biz Allah bizim aybimizi, kusurumuzu hem dünyada hem ahirette örtün istemiyor muyuz istiyoruz. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Kendimize rahmet etmemiz gerekir. Biz kendimize rahmet edeceğiz ki Allah'ın rahmetinin içine girelim. Allah bize rahmet etsin. Allah diyor ki rahmet etmenin şartı senin kardeşine rahmet etmendir. Senin kusurunu günahını örtmemin şartı kardeşinin günahını kusurunu örtmendir. Sen ört, ben de seninkini örteceğim. Sen örtmezsen, sen buna layık değilsin. Sen nasıl kardeşinin aybını, kusurunu onun yüzüne vuruyorsun ya da onu eleştirip, çekiştirip gıybetini yapıyorsun, ben de senin aybını hem dünyada hem akirette yüzüne vururum. Çünkü sen buna layıksın. Çünkü sen bunu seviyorsun. Sen buna iman etmişsin. Sen bundan zevk alıyor, tat alıyorsun. Ülçüsü Allah'ın adeti böyledir. Herkes için. Müminler, Müslümanlar birbirinin kardeşidir, buyurdu. Onu terk etmez ve onu ihmal etmez. Onu terk etmez ve onu ihmal etmez. Yani bir hatası oldu, bir kusuru oldu. Onu terk etmez. Kardeşidir çünkü. Kardeşse terk etmemelidir. Onu ihmal etmez. Yani bir eksiki varsa, bir ihtiyacı varsa onu terk etmez. Onu bırakmaz öyle onu ihmal etmez. Elinden geleni yapar. Allah ne buyurdu? İhtiyaçları olduğu halde onlar kendi kardeşlerini, mümin kardeşlerini, kendi nefislerine tercih ederler. Hem de ihtiyaçları olduğu halde. İşte Allah onlardan razı olmuş. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Fark etmez ve ihmal etmez. Bir yanlış yaptı diye, bir eksik yaptı diye, kusur işledi diye. Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş, olmaz dedi. Kendin için neyi istiyorsan kardeşin için de onu istemem lazım. Hem dünyaya ait hem ahirete ait. Kendin için ne istiyorsun ona da onu istemem lazım. Yoksa, yoksa sen mümin değilsin dedi. Bakacağız, kendimizi hesaba çekeceğiz. Gene evet, buyuruyor, Kardeşimle mücadele etme. Onunla alay etme. Ona verdiğin sözden de dönme. Resulullah Efendimiz'in kardeşlik hakkında söyledikleridir bunlar. Allah için birbirini sevenler Allah için buluştukları zaman biri diğerini yıkayan el gibidir. Biri diğerini yıkayan el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse Allah birini diğerinden faydalandırır. Dolayısıyla ikisi de faydalanır. Müminler bir araya geldiğinde birbirini yıkayan iki el gibi. Mutlaka birini diğerinden faydalandırır. Hem maddi olarak faydalandırır hem manevi olarak faydalandırır. Demek ki müminlerin bir araya gelmesi de neymiş? Rahmetmiş, hayırmış. Birbirlerini yıkıyorlarmış. Biri ötekine mutlaka yardım eder ve mutlaka birbirlerine fayda verirler. Biri ötekine fayda verdiğinde her ikisi de kazanmış olur. Biri fayda görmüş, öteki fayda verdiği için kazanmıştır. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Allah'ın kulları arasında bir grup var ki onlar ne peygamber ne de şehittirler. Onlar kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de şehitler de onlara gıpta ederler. Orada bulunanlar sordu, Sahabe soruyor yani, ya Resulallah, onlar kimlerdir? Bize haber ver. Deyince Allah'ın Resulü, onlar aralarında ne kan bağı? Ne de birbirine bağışladıkları bir mal vardır. Böyle olduğu halde Allah'ın ruhu, parantez içinde Kur'an adına birbirlerini sevenlerdir. Onlar Allah için birbirini severler ama ne için? Allah'ın ruhu adına, Allah'ın nefrettiği ruhtan dolayı ama arkadaşlar bunu parantez içine almışlar. Alimlerimiz Kur'an demişler. Mümin, mümine bakarken Resulullah Efendimiz Kur'an derdi. Allah'ın ruhu adına ne demek? Allah'ın nef ruh adına. O senin kardeşin, o senin mümin kardeşin. Onda Allah'ın tecelli ettiği ruh vardır. Ve siz aynısınız, siz birsiniz. Nasıl beden olarak Hazreti Adem'denseniz, Ruh itibariyle hepsi Resulullah Efendimiz'in nurundan. Yani hepsi Allah'ın nurundandır. Nefektu mürruhu, ruhundan nefekt. Onun ruhunu sevmen lazım. Onu ruhunu sevdiğinden dolayı dedi. Evet. Hadis devam ediyor. Onlar Allah'ın ruhu adına birbirlerini sevenlerdir. Allah'a yemin ederim onların yüzleri mutlaka nurdur kıyamet günü. Onlar bir nür üzeredirler. Herkes, halk korkarken onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken onlar üzülmezler. Evet, Resulullah Efendimiz, Allah için birbirlerini sevenler böyleymiş. Kıyamet günü peygamberler, şehitler onların haline gıpta eder. Onlar bir nur üzeredir der. Hem dünyada hem ahirette. Yüzleri nurdan nur parlıyor. Allah için birbirlerini sevdiklerinden dolayı. Allah için deyince Allah'ın ruhundan dolayı. Allah'ın nefrettiği ruhtan dolayı. Kirlenmiş olabilir. O mümin midir? Allah'ı kabul ediyor mu? Resulü'nü kabul ediyor mu? Allah'ın kitabını kabul ediyor mu? Ne kadar kirli olursa olsun o cevheri taşıyor. Hazreti insan olma cevherini taşıyor. Allah'ın ona nefettiği ruhtan dolayı onu sevmen lazım. Mutlaka Allah'ın güzellikleri onun üzerinde görünüyor. Ne kadar hatalı, kusurlu, günahkar olursa olsun onu sevmen gerekir. Yoksa benim seveceğim insan hatasız olmalıdır, kusursuz olmalıdır, eksiksiz olmalıdır, yanlışsız olmalıdır. sen melek arıyorsun böyle bir insan yok o ki beşerdir mutlaka hatası da vardır kusuri de vardır, acziyeti de vardır, yanlışı da vardır günahı da vardır mesele yanlışını görmek değil Allah'ın ona nefettiği ruhu görmektir o bakışla bakmaktır benim karşımdaki evet, Allah'ın kendi ruhundan nefrettiği hazreti insandır. Allah'ın onun üzerinde bir muradi var. Allah onun Rabbidir. Onu terkip eden, bu fıtratı ona veren Allah'tır deyip Allah'ın nefrettiği ruhtan dolayı onu sevmek. Onlar insan olduğu için, mümin kardeşi olduğu için seviyor. Allah'ın kardeşlik için bize emri nedir? Tavsiyesi nedir? Nasihati nedir? Resulullah Efendimiz'in nasihati nedir? Hep beraber onu anlamaya çalıştık. Seven kazanıyormuş. Kardeş olan, kardeş olarak bilen kazanıyormuş. Ama nefsinin tuzağına düşüp, onun hilesine kapılıp, şu şöyle yanlış yaptı, bu böyle yanlış yapıyor. Bu sevilmeye layık değildir. Buna kızmak gerekir. Buna hakaret etmek gerekir. Bundan küsmek gerekir. Diyenler, anlaması lazım ki, nefsine uyuyor. Allah'ın istediği, sevdiği hal, bu hal değildir. Bizden istediği hal nedir? Kardeş olun. Hep beraber Allah'ın ipine nesim sıkı sarılın. Birbirinize Allah'ı hatırlatın. Birbirinize hayri, sabri, hakkı tavsiye edin. Birbirinize hak yolunda yardımlaşın. Güzellik yolunda, iyilik yolunda birbirinize yardımlaşın. Kötülük yolunda, günahta, yanlışta yardımlaşmayın. Yoksa zalimler olursunuz dedi. Bu bir gönül meselesi, bu bir iman meselesi. Dünya hayatını yaşarken insanlarla muhatapız. Allah'ın rızasını da, gazabını da onlarla beraber kazanıyoruz. Yani onlara yaptığımız muameleyle kazanıyoruz. Nasıl bir muamele yapıyorsak bilelim ki öyle bir muameleyi de Allah'tan hak ediyoruz. Hakkımız o muameledir. Niye? Çünkü biz onu sevdiğimiz için yapıyoruz. Allah sana o yaptığın muameleyi yapmazsa Allah sana zulmetmiş olur. Yani sen birinin katasını, kusurunu, günahını örtmezsen Allah seninkini örterse sana zulmetmiş olur. Niye? Çünkü sen açıklamayı sevmişsin. Yermeyi sevmişsin. Onun katasının, günahının açığa çıkmasını sevmişsin. Onu konuşmuşsun. Onu anlatmışsın. O seninkini açığa çıkarmasa olur mu? Yaptığın işi seviyorsun da ondan. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe mümin olmazsınız dedi. Hem dünyeli konuda hem ahiret konusunda. Kardeşim kazansın. Hem dünyayı kazansın hem ahireti kazansın. Hem de Allah ne kadar ikram ederse, ihsan ederse etsin, kazansın. Nasıl kendisine ihsan etmesini, ikram etmesini istiyorsa, öyle istemesi gerekir. Herkese. Hiç ayrım yapmadan, mümin kardeşi için. Müslüman kardeşi için, kafire değil. Çünkü onun önünde, ona da zulüm olur, insanlara da zulüm olur. İnşallah hep beraber kardeş olmaya çalışacağız. Birbirimizi eleştirmekten, yermekten, küçümsemekten, birbirimizin gıybetini yapmaktan inşallah kurtulacağız, uzak duracağız. İmanla, aşkla bakmayı öğreneceğiz inşallah. Allah onların kalplerine iman yazmıştır buyurdu. İman yazmıştır. Oraya imanı nakşetmiş demektir. Silinmiyor yani. Öyle gelip geçtiği değildir. Öyle bir anlık Allah'ı sevip biraz sonra o sevmekten vazgeçen biri de eğilir. Yazmıştır oraya, nakşetmiştir oraya. Nasıl kırmamak önemliyse, kırılmamak kırılmamakta en az kırmamak kadar önemlidir. Karşımızdakini kırmamak kadar önemlidir. Kırılmamak, büyük durmak, büyük olmak. Aynı şekilde yanlış yapanları affetmek. Diyelim ki birine kırıldınız ona ait sıkıntıyı bir türlü üzerinizden atamadınız. Yapmanız gereken şey nedir? Evet. Kardeşimize onu söylemektir. Sizden şundan dolayı kırıldım. Elimde değil, kırıldım yani. Sana karşı olan gönlümdeki ağırlığı silmek için bunu söylüyorum. Söyleyeyim ki, o ağırlık gitsin diye, o leşe gitsin diye. Yani göreceğiz, kardeşimiz üzül dileyecek. Dolayısıyla o silinmiş olacak. Onu biriktirmeyelim. Yani? Mesela bazı kardeşlerimiz vardır, kırılıyor. Kırılıyor ama onu söyleyemiyor. Onu büyütüyor sonra. O büyütüyor küçücük bir şeydir büyütüyor. Büyütüyor, büyütüyor. Bakırsın ki altında eziliyor. Yıkılmış. Darmadağlan olmuş. Küçücük bir şeyi büyütü, büyütü altında ezildi. Niye kendine ediyorsun? Bu zulümdür. Allah zalimleri sevmez dedi. Niye böyle yapıyorsun? Güzellikle söyle. Kardeşin seni anlar. Korkma. Hiç kimse geri zekalı değildir Herkes her şeyi anlayabilecek durumdadır. Evet, kardeşim şunu şöyle yaptın ya elimde olmadan gönlüm kırıldı kusura bakma. Evet, göreceğiz ki karşımızdaki insandır. Söyleyecek özür dilerim. Bilmiyordum. Farkında olmadan oldu. Aslında niyetim o da Gerçekten öyle yani. Ama sen bunu yapmazsan şeytan da orada gerekeni yapar. Alır onu büyütür artık. Şundan dolayı söyledi. Bak hakaret etti. Bak seni küçümsedi. Bak seni ciddiye almadı. Bak seni bir şey saymadı. Hani kardeşti. Başlıyor. Şeytan alıp eline o testereyi, bıçakı. O kardeşlik bağını kesmeye başlar. Sürtmeye başlar artık. Yakacak. Kesmese bile sürte sürte onu yakar. İmanına zarar verdi. İmanına. Baktın ki silemiyorsun. İman hafife alınacak bir şey değildir. Kardeşlik hafife alınacak bir şey değildir. Ne buyuruyordu? <gülüyor> Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe şeytan nefis senin imanını kemiriyor. Kardeşlik bağını kemirirken imanını kemiriyor. Niye usade ediyorsun buna? Bu bütün kardeşlerimiz için geçerlidir ve bu böyledir. Evet. İmanımızı hafife almıyoruz, kendimizi hafife almıyoruz, Allah'a kul olmayı hafife almıyoruz, Allah'ın ayetlerini hafife almıyoruz, Resulullah'ın nasihatini hafife almıyoruz. O ne söylediyse bilelim ki öyledir. Ya yaparsın ya da kabul etmemişsin. Ben kendi işimi kendim hallederim demişsin. Sen halledemezsin. Bu senin halledeceğin işler değildir bunlar senin Allah'a itaat etmen lazım. Resulüne tabi olman lazım. Başka kurtuluş yok. Eğer yapmazsan Allah'a itaat etmemiş, Allah'ı dinlememiş, Resulüne de tabi olmamışsın demektir. Her ne olursa olsun ya bizim imanımızı arttırır ya da imanımızdan bir şeyler alıp götürür. Allah'a ve Resulüne uyduğumuzda, tabi olduğumuzda İtaat ettiğimizde mutlaka imanımız artar. İnsanlığımız artar. Allah'a yakınlığımız artar. Eğer bunun tersi olursa mutlaka imanımızdan kaybediyoruz. Allah'a olan sadakatimizden kaybediyoruz. Hazreti insanlığımızdan kaybediyoruz. Allah'tan uzaklaşıyor, Resulünden uzaklaşıyor, şeytana yaklaşıyoruz. Yeminle söylüyorum ki bu böyledir. Mesela bazen ne olur? Günlerce, aylarca, yıllarca bir şeyi tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Ama arkadaşlar bakıyorsun, bildiği gibi yapmaya devam ediyor. Oysa ki bizim söylediğimiz Allah'ın vahyidir. Resulünün yaptığı, Resulünün söylediğidir, emrettiğidir. Ama yok diyor, ben diyor daha iyi biliyorum. Hadi yap bakalım. <gülüyor> Git vahay nereye gidiyorsun? Nereye kadar? Nereye kadar seni bileceksin? Allah'a iman bu değildir. Resulüne iman değildir. Sen her şeyi biliyorsan senin ne Allah'a ne de resulüne ihtiyacın yoktur sen. Sen zaten kabul etmemişsin. İş iman konusuna gelince hiç kimse ben yapamadım diyemez. Ben beceremedim, benim gücüm yetmez diyemez. Çünkü gönlüyü Allah sana teslim etmiş. Oranın sultanı sensin. Oranın halifesi sensin. Allah senin iradene göre tecelli eder orada. Seni irade etmen lazım. Senin bunu istemen lazım. Bu çabayı gayreti sarf etmen lazım. Ya iman ediyorsun ya etmiyorsun yani. Etmiyorsan etme. Ne münafık oluyorsun? Ben iman etmedim de. İman etmek istemiyorum da. Allah böyle söylemiş ama, ben böyle yaparım." diyor. Bu zahiri bir şey değil ki, sen bahane arıyorsun, ''Ya Rabbi gücüm yetmedi diyesin.'' Aç kaldım, mecbur yedim diyesin. Zaten aç kaldığında, seni yaratan bilmez mi? Domuz etini, kanuni, leşi bile sana helal kaldı. Mecbur kalınca, yedirdi. Hiç sana yapılmayacak, yapamayacağın bir şeyi emreder mi? Yapamam diyor. Adam nefsine sarılmış, benim ilahım durumunu kabul etmiyor ya. Benim Rabbim bunu kabul etmiyor, yapamam. Sen o zaman niye münafık oluyorsun? Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. Bari kafir ol, bir üste çık. Öyle değil mi? Bir üste çık. Müşrik ol. Münafık olma, en alta gitme bari. Hem Müslümanım diyorsun, hem ben yapamam diyorsun. Benim gücüm nefsime yetmez. Böyle bir şey olur mu? Sen Allah'ın huzurunda böyle mi söyleyeceksin? Seni yaratan sana ne verdiğini bilmez mi? Yapamayacağın bir şey senden nasıl ister? Bu bahane değildir. Bahane olmaz yani. Bizimle beraber olanlar mutlaka Allah'a dost olmayı kabul etmelidir. Allah'ı kabul etmelidir. Allah'ın vahyini kabul etmelidir. Peygamberini kendisine örnek olarak kabul etmelidir. velayetten asasını kabul edemem. Mümin olmaktan asasını kabul edemem yani. Yani Allah yanlış yapıyor diyen birini kabul edemem. Benim işim ona iman ettirmek eğer dinlemiyorsa nasıl yardım edebilirim? O imanı ona nasıl kazandırabilirim? Evet. Allah kardeş olun dedi. Kardeşler olun dedi. Birbirimizi sevin, birbirimize yardım edin, birbirinize hayırda destek olun. Yardım edin birbirinize, hayırda, yanlışta birbirimize yardım etmeyin dedi. Birbirine yanlışta yardım edenler gibi olmayın dedi. Yani şeytanın vazifesini işini yapmayın dedi. Allah hepimizi gerçek manada kardeşler eylesin inşallah. Birbirini seven, birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen Allah için merhamet eden, Allah için affeden, Allah için kırılmayan, hoşgiren kullarından eylesin. Amin. Allah kıyamet günü Resulullah Efendimiz'in haber verdiği yüzü nurlu olan insanlardan eylesin. Amin. Kardeşlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.